Açık, Açık dergi. dergi Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Kitap köşesinde edebiyat dünyasından haberler aldıktan sonra edebiyat dünyasından bir sesle devam edecek Açık Dergi. Bu sabah e, pek çok yazar Cezayir Restoran, Rezai Toplantı Salonu'nda buluştular. Kobani için bir cümle başlığıyla 160 kadar yazarın imzasını taşıyan bir kampanya çağrısıyla bir araya geldiler ve Kobani için birer cümle kurdular. Aslına bakarsanız Sema Kaygusuz ve Behçet Çeliğin moderasyonunu yapmış olduğu bu toplantıda pek çok yazar bulunmaktaydı. Kadın ve erkek. Bir cümlede tabii ki hissiyatları Özetlemek epey zordu. Kobani gibi şu anda epey yakıcı ve içinde olduğumuz bir sorun söz konusu olduğunda ama e, kuvvetli bir ses çıktığını söyleyebiliriz. E, en azından pek çok açıdan e, değerlendirme imkanı bulundu. Bu kadar yazarın bir araya gelmesiyle e, tek tek isimlerini de saymayacağım Biz size bir e, şey e, kolaj yaptık. Bu sabahki toplantıdan derlediğimiz sesleri birazdan. ...yayına koyacağız. E, açık dergi e, içerisinde koyduru Aç Türkiye e, çağrı metni için yapılmış videonun sesiyle başlayacak bu kolejimiz. Ardından da açılış konuşmasını yapan Muratan Mungan'dan iki kelime duyma e, şansımız olacak. Sonrasında sırasıyla e, Sezai Sarıoğlu, Gaye Boraoğlu, Birgül Oğuz, Mehmet Rumet Soylu ki kendisi e, Kobane İstanbul arasında yaşayan bir yazar... ...ve e, Metin Kaygılarak'la Can Gürses'in söylediklerini Açık dergide duyacaksınız. Evet bu aslında büyümesi planlanan bir kampanya. Sadece bu toplantıyla sınırlı olmadığını da söylemek lazım. Kobani için bir cümle kampanyasının Twitter'da zaten ilk çağrı gelmişti. Belki fark etmiş olanlar takibine başlamış olanlar da vardır. Bugünden itibaren de daha kuvvetlenerek sürmesi bizim de temelliğimiz. Kobani için bir cümle bir rakamla yazılıyor bu arada. Twitter'dan da bunun takibini yapabilirsiniz. Evet kayıda geçeceğiz ama bu kayıt içerisinde yer veremediğimiz eğer yanlış hatırlamıyorsam da basın toplantısında da yer almayan Kürt yazarlar derneğinin Diyarbakır şubesinin Kobani hangi boşluğa düşer başlığıyla yayınladığı bir metin de vardı. Bu soruya şöyle diyorlar bombaların açtığı hiçbir çukura düşmez Kobani düşerse insanlıkla Kobani arasında giren o ürkütücü devasa boşluğa düşer. Kobani düşebileceği o boşlukta tüm değerleri ve anlamıyla insanlık kendi yokluğuna gömülecek demiş Kürt yazarlar derneği. Diyarbakır Şubesi. Evet yazarların ismini gerçekten saymam imkansız. Bu çağrıya katılmış olanların ama basılı mecralardan bir göz atmanızı tavsiye ederim. Sır çeşitlilik görmek ve kim bu sese katılmış ona da bir bakabilmek için. Yanı sıra alamadığımız bu kolaj alamadığımız sesler içerisinde Behçet Çelik'in söylediğini de aktarmak isterim. Soykırıma sessiz kalmak İçimizi çürütür. Bunu bu ülke çok yakından biliyor demişti Necmi Alpay da. Son cumartesi anneleri oturumunda Hanım Tosun'un dediği bir cümleyle aranıza katılmak istiyorum dedi. Jitem'in bize yaptıklarını bugün IŞİD bize yapıyor diye belirtmiş Hanım Tosun Necmi Alpay'a. Evet e, ayrıntılı bir dokümantasyon ilerleyen günlerde Koyduru Aç Türkiye e, Kobani için bir cümle kampanyasının web sitelerinden duyulacak. Biz de açık dergide bunun takibini yapıp sizlere aktarıyor olacağız ama sizin de gözünüz kulağınız orada olsun. Hatta az evvel andığım Twitter kampanyasından da ucundan da tutmak hiç de zor değil. Evet, şimdi sabaha gidelim. Cezayir Salonu'nda gerçekleşen Kobani için bir cümle toplantısından ilk önce Çağrı videosu ve ardından da Murat Amugan, Sezai Sarıoğlu, Gaye Boraloğlu, Birgül Oğuz, Mehmet Rumet Soylu ve Metin Kaygılak'la Can Gürses'in cümlelerine kulak verelim. Koridör aç Türkiye. Kobani'deki olası katliam yani tutuldurmak için Kürt olmak şart değil. Süryani, Ermeni, Esmi Arap olmak gerekiyor. Hüsnü, kurus, kesin, şengel de kovanı, dostlarımızın dostları, arkadaşlarımızın akrabasıdır. Hayat için, insanlık için, kadim Türkçüler için soyturma seni çıkanlar, koydurma Demet ürettiğimiz her an ölüm kopuyor. Halklar toprağından sökülüyor. Kadınlar tecavüzü okuyor. Çocuklar sabırsak kadar. Toplumun yer alamıyor. Kuridurum aç. En yıkanımızda gözlerine göre soy kurum olursa Ağaçlar ne yapar döküyorlar? Gökyüzü unutuluruz bize. Ve de kalırsa bundan böyle toprağa tutuyorlarız. Aç ülke, hayatı kurtarmak varken vahşede Evet Evet, insanlık olmadığı bizden inşallah. Ee, biz bugün burada aynı zamanda insanlık, vicdan, adalet, hakkaniyet, ahlak, merhamet gibi siyasetin yedeğinde yeniden anlamlandırılabilecek Strateji ve taktiklere göre yeniden biçimlendirilebilecek kavramlardan değil, bizi insan yapan ve temel değerlerin yapı taşları adına da toplanmış bulunuyoruz. Siyasi görüşünüz, dini inancınız, etnisteniz, kendinize seçtiğiniz temel değerler ve doğrular ne olursa olsun bugün yaşanan bir sol kılım provası Irak ve Suriye topraklarında yaşanan hepinizin de çok e, iyi bildiği e, vahşet görüntüleri eskisinden çok daha fazla aciliyetle bizi bir araya yan yana ve ortak bir hedefe <gülüyor> doğru hareket etmeye zorluyor. Orada bir köy var uzakta e, denir yıllardır. Bugün Kobane bizim uzaktaki köyümüzdür. Ama uzak nedir diye e, soracak olursanız şuan e, bizim aynı zamanda hem sılamız hem gurbetimizdir. Sınır komşumuzdur. Ee, eğer bugün gene demin sözüne ettiğim bu medya çağında ulaşabildiğimiz bütün haber kaynakları, fotoğraflar, görüntüler, bizi başka sözüne ettiğim o temel insani değerler konusunda, vicdanımız konusunda herhangi bir şekilde içimize bir duygu uyandırmıyor, bir tepki uyandırmıyorsa e, bunu üzerine de düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Sınırın ötesinde bir halk yok. O halk bizim halkımız. <gülüyor> Murat Ammungan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu toplantımızın iki başlığı var. bir Kobane için bir cümle ve Barış için bir cümle. Az önce videoda ortak müzeli altına aldığımız bir metni paylaştık. Ama biz aynı zamanda katılan yazarlarımızın kendi birer cümlesini de söylemesini istedik. Günlardır e, sizin gibi ben de yanlış rüyalarda sabahlamamak için e, düşünüp e, duruyorum. Cümleler kurmaya çalışıyorum. Murat Hanım dediği gibi yeni sözcüklere nasıl taşınabiliriz? Ve yeni birbirimize nasıl taşınabiliriz? Eski kendimizden yeni kendimize nasıl taşınabiliriz diye düşünüp duruyorum. Şöyle bir cümle demeyim de işte diye. inge neyse hani mecazdan kim ölmüş diyerek evet, şöyle düşündüm b ve da kendi kaderini kendi payınılsın devletler ayrı yazılsın ama Kobane, insan ve isyan hep birlikte yazılsın bunun yanı sıra yine yanlış dünyalarda ruyalarda sabahlamam için hep şunu düşünüyorum adem ki başlandı Sokağın ve isyanın e, dili yürürlüğe girdi. Cümlelerimizin bu dilden ve sokağın dilinden, hayatın dilinden, bu güzel dilden geriye düşmemesi. Bu anlamda da kovan için dahil utandırmasın, usandırmasın ve uslandırmasın demek isterim ve eklerim. Birbirimizin anahtarını kaybetmeyelim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Gayebora da oldu söz dediğini gördüm. Öbür dünyada cehennemden korkanlar bugün yer yüzündeki yarattılar ve ağırdır. Bu savaş, bu korkunç savaş bir an önce sonlandırılmalıdır. Bir bir doğuş. Merhaba. Cenazin cennet olduğuna tanıtık etmek için. Epeylikle tanıtıp ettiğimizi dinlendirmek için burada bulunduğumuzu düşünüyorum ve biz tanıklar olarak tarihin akışına müdahil olmak icap aslında sahibiz. ve bu konuda da endişenin çaresi yapmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Teşekkür ederiz. Kovay'ın gelen bir arkadaşımız aramızda nahtırmet soydı. Dairek enzindi cimavlami got <gülüyor> bulşengale <gülüyor> bu kudanu şego roja az evkadarı bakın mevan. Yen konuşalım bu birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Ee, bu bir laf var. Hani bunu biraz lehifte düşürelim. Allah'ın kültü derler ya, Allah'la kürt arasında hiçbir kelime girmeden bu iktidar, İslamcı iktidar, Allah'la kürt arasında girmeyen Allah'ın kültlerini Allah'ın kültleri için bir koyular açısın. Bunlara sesleniyorum. Evet, bir yüzüze bakıyorsa e, utanmamak için ya da yüzüğünüz gibi haysiyet huzurlar dönüştüğünü gördüğünüz bu günlerde bizim mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Bu küçük adam çok kıymetli. Bir şey bak, her çocuk gibi Kobane'nin çocuklarının da ana dili hayattır. Ne cennete ne cehenneme yalnızca zamana dönüşecek hayat. Kobani için bir cümle toplantısından derlediğimiz sesler vardı. Yayınımızda Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Birazdan kentin tozunda 3. Valimanı'nı konuşacağımızı hatırlatalım. Az evvel duyduğumuz seslerde de Murat konuşmasının ardından Sezai Sarıoğlu, Gaye Boralıoğlu Birgül Oğuz, Mehmet Rumet Soylu, Metin Kaygılak ve Can Gürses'in sesleriydi. İlk saati tamamladık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Açık Dergi